Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ali Bin Rıdvan Değerli dinleyenler, İslam bilginleriyle ilgili söylenebilecek en temel özellik, Belki de şaşmaz bir disipline sahip olmalarıydı. Bu özellikleri nedeniyle yaşadıkları yüzyılın en başarılı alimleri olmuşlardı. i̇bn Rıdvan da disiplinli ve planlı çalışarak tıp alanında başarılara imza atan Müslüman alimlerden yalnızca biridir. Planlı ve disiplinli çalışmaya o denli özen göstermiştir ki, 32 yaşından itibaren düzenli olarak yıllık çalışma planı hazırlamaya başlamış, ...ve bu planı her yıl yenilemiştir. Özel hayatında da beden sağlığını koruyabilmek için... ...dengeli beslenmeye ve spor yapmaya özen göstermiştir. Efendim tam adı Ebul Hasan Ali bin Rıdvan bin Ali bin Cafer el-Mısri olan bu kıymetli bilim adamı... ...Kahire yakınlarındaki Cize kasabasında doğmuştur. Eğitimine 6 yaşında başlamış, 10 yaşında Kahire'ye gitmiş ve beş yıl içinde temel eğitimini tamamlayarak herhangi bir hocanın yardımı olmaksızın kitaplardan mantık, tabiat ilimleri, astronomi, metafizik ve özellikle tıp çalışmaya başlamıştır. Tıp alanında ulaşabildiği tercüme ya da derleme şeklindeki kitapları kendi başına okuyup incelemiştir. Efendim Kahire'de tıp dersi ve tedavi hizmetleri vererek geçinmeye çalışmış, 30 yaşını geçtiğinde ise şöhretli ve kendi alanında bilinen bir hekim olmuştur. Bu yıllarda Halife Muntasır Billah tarafından saray hekimi olarak tayin edilmiştir. Ali bin Rıdvan bilimsel birikimini edinirken Hipokrat ve Galen'in tıp kitaplarından fazlasıyla etkilenmiştir. Bunun yanında Dioskorides'in eczacılığa dair yazıları, Efesli Rufus, Oribasius ve Paulus'un tıbbi eserleri, Errazi'nin El Havi'si, Tarım ve Eczacılık üzerine bazı kitaplar, Batlamyos'un El Mecistisi ile Tetrabiblos'u, Eflatun ve Aristo'nun muhtelif kitapları, İskender Afrodisi ve Temistus gibi felsefe yorumcularının eserleri ve Farabi'nin çeşitli kitaplarından faydalanmıştır. Ali bin Rıdvan, teorik bilginin pratik hekimlikten daha kıymetli olduğunu savunmuştu. Bu yönüyle özellikle Errazi gibi dönemin ünlü tıp adamlarından ayrılmış ve çağdaşları tarafından fazlasıyla eleştirilmiştir. Tıp ve felsefe kitaplarıyla kendi kendini yetiştiren i̇bn Rıdvan da hem çağdaşlarını hem de önceki otoriteleri şiddetle eleştirmişti. Okumaya ve tıbbi kaynaklara çok kıymet veren Ali bin Rıdvan, Antik Yunan tıbbı, özellikle Yunan hekim Galen'in çalışmaları üzerine de araştırmalar yapmıştı. Efendim, tıp bilimini felsefenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyordu Ali bin Rıdvan. Bu nedenle kendisinden önceki bazı Müslüman tıpçıları felsefeye yeteri kadar kıymet vermediği için eleştiriyordu. Kendisine muhalif ya da değil, hemen herkesin ittifak ettiği şekilde mükemmel bir öğretmen olan İbni Rıdvan'a göre, İdeal bir hekimin sahip olması gereken temel şartlar vardı. Öncelikle bir hekim, beden sağlığı yerinde, akıllı ve iyi huylu olmalıydı. Daha sonra iyi ve temiz giyinmeli, görünümüne dikkat etmeliydi. Hastalarının sırlarını saklamalıydı. Tedavi ücretini değil, tedaviyi ön plana almalıydı. Yararlı gördüğü şeyleri öğretme aşkıyla yanmalı ve öğretmek, öncelikli meselesi olmalıydı. Sağduyulu ve iffetli olmalı, can ve mal konusunda güven telkin etmeliydi. Reçetesinde zehir veya çocuk düşürücü ilaçlar yer almamalıydı. Ve bir hekim, düşmanını dahi, aynı ruh ve aynı titizlikle tedavi etmeliydi. Değerli dostlar, hekimlik ahlakını tıp eğitiminin önemli bir parçası sayan, ve batıda Heyle-i ve Eycipşis gibi isimlerle şöhret olan Ali bin Rıdvan, 1068 yılında muhtemelen Kahire'de vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır